Beşinci söz, Bismillahirrahmanirrahim. Teqav, Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazife insaniye ve ne kadar fıkri, münasip bir neticeyi hılkati beşeriye olduğunu görmek istersen şu temsili hikaye bak, dinle. Seferberlikte bir taburda, biri muallem vazife perver, diğeri acemi mefis perver iki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer talim ve cihada dikkat eder, erzak ve tahinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indelağa lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler, kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir, ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin yasını çekiyorum der, demiyor, nafakam için çalışıyorum. Diğer şikemperver ve acemi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdi, o devlet işidir, bana ne derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallem arkadaşı ona dedi, ''Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahide ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir de cezar verirler.'' ''Evet.'' İki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize teskilat ile yardım eder ki talim ve harptir. Acaba o serseri nefer o mücahit muallime kulak vermese ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim. O dalgalı meydan-ı harp bu dağdağalı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyet-i beşeriyedir. Ve o tabur ise şu asrın cemaat-i İslamiyesidir. O iki nefer ise biri feraiz diniyesini bilen ve işleyen ve kebair terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttakî Müslüman'dır. Diğeri rezzat-ı hakiki itham etmek derecesinde derdi maişete dalıp, feraiz-i terk ve maişet yolunda rast gelen günahları işleyen fasık hasirdir. Ve o talim ve talimat ise başlanamaz ibadettir. Ve o kalp ise nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip, günahlardan ve ahlak-ı rezil eden kalp ve ruhunu felaket ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet hükmektir. Evet. En parlak bir mucize sanat sanadaniye ve bir harikayı hikmet rabbaniye olan hayatı kim vermiş, yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başkası olmaz? Delir mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir meyve kutları ve balıklar gibi. En aciz, en nazik mahluk, en iyi rızk Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıtayı hız helal iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, belki ac ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, ağaçlarla hayvanları muvazene etmek kâfidir. Demek, derdi Ayşet için namazını terk eden, o nefere benzer ki talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenabı ı Rezak-ı rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bağ olmamak için bir sakitmek güzeldir, mertliktir, o da bir ibadettir. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en edma bir kuşuna yetişmez. Fakat hayat maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikar ile kazavru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim! Eğer hayat-ı dünyeviyeyi gayeyi maksat yapsan ve ona daim çalışsan en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gayeyi maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanatın büyük bir kumandani hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mütercem ve muhterem bir misafiri olursun. İşte sana iki yol, istediğini imtikap edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Rahimin'den iste.